Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bizim yani vücudumuzda en çok önem vermemiz gereken aza hangi aza? Kalp. Tabi bu kalbin önem verilmesi derken neyi kast ediyoruz? Kalbi önem vermek derken yani bunun kan dolaşımını güzelleştirmek, sağlığını sıhhatini yerinde tutmak, kolesterolünü kontrol etmek bunu kastetmiyoruz. Kalbin ıslahı, takva. Peygamberimiz diyor ki Et Takva neredir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam?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 Diyor ki, benim diyor, böyle yemin etmem Allah'ın adını anarak, yalan yarı yemin etmem, Allah'ın dışında bir kimsenin adını anarak, doğru yarı yemin etmemden benim için daha evladır, hayırlıdır. Evet, bir yalan var burada. Yalan yere yemin et. Büyük bir günah. Ama diğerinde ne var? Şirk var. Diğerinde şirk var. İşte bütün bunların sebebi ne? Kalpte şirkin, kalpte Allah'ı birlemenin ne olduğunu kul anlayamadığı zaman... Ne yapıyor? Hemen kalbi amellerden başlayarak diğer amellerde Allahu Teala'ya şirk koşmaya başlıyor. Biz inabet dedik. İnabet de inabet allah Teala'ya yönelmek demek. Allahu Teala'ya yönelmek. inabetin aslı diyor ki ilim ehli, kalpte olan Allah sevgisidir. Kalbin Allah'a boyun eğmesidir. Kalbin zillet halinde bükülerek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 ona tevekkül ederim ve ileyhi unib ona inabet ederim. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu Çakal inabet. Ona tevekkül ederim. Hatta ifade olarak o aleyhi tevekkeltu yalnız ona tevekkül ederim. Ve ileyhi unib ancak ona inabet ederim. Ne demekti inabet Allah'a? <gülüyor> i̇nabet inabet rücu etmek. Dönmek. Sevgiyle dönmek, severek tazim ederek, korkarak dönmek. Peygamberimiz diyor ki yani ben, Allah'ım benim Allah'ım budur. Ancak ona tevekkül ederim. Korkuyla sevgiyle ona yönelirim. allah Teala Şuhayb aleyhisselam'dan bahsediyor. ki, ve ma tevfiki illa billah Benim tevfikim başarım ancak kimden gelir? Allah'tan gelir. Aleyhi tevekkeltu Ancak ona tevekkül ederim ve ileyhi unib ve ancak ona ne yaparım inabet ederim. Demek ki inabet az sonra açıklayacağız daha tafsiliyle. Yalnız kime yapılması gerekiyor. Adam diyor ki ya diyor benle yine açıyorum, ata açıyorum. Biliyorum diyor. Ama gidiyorum diyor şeye şeyhime dönüyorum diyor. O diyor zaten diyor çok merhametli şeyhim diyor böyle. Kucağını açıyor bana diyor, gönlünü açıyor diyor, kalbini açıyor diyor. Ona söz veriyorum diyor. Tazimle, sevgiyle nereye yöneliyor? Şeyhine yöneliyor. Şeyhine yöneldiğinde, gittiğinde ne zannediyor? Günahları ne olacak? Affedilecek. Tabi Davud Aleyhisselam'dan da bahsediyor allah Teala. Davud Aleyhisselam'ın bir imtihan oluş var biliyorsunuz. Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de. وَظَنَّ Davudu اَنَّ مَا Bizlerin diyor, Davud, Davud bizlerin onu imtihan ettiğinin farkına vardı, anladı. Davud Aleyhisselam imtihanı anladı diyor allah Teala. İmtihanın farkına vardı. Hemen ne yaptı davut? Festağfere Rabbehu. Aleyhisselam Rabbine istiğfar etti. Ve harra an. Hemen secde, kapanı, secdeye, rüfiye kapandı, secdeye <gülüyor> kapandı. Ve enabe. Hemen ne yaptı? Döndü. Hemen döndü. Korkarak. Neden korkarak? Azabından korkarak. Neyi severek, neyi isteyerek? Allah'ın rahmetini isteyerek Allahu Teala'ya döndü. Aynı şekilde Süleyman Aleyhisselam'dan da bahsediyor Allah Teala. Diyor ki: Süleyman, Süleyman'ı imtihan ettik." diyor Allah. "Süleyman'ı imtihan ettik." "Ve alqaynâ 'alâ kursîhi ceseden." Onun kürsüsüne bir ceset bıraktık diyorsunuz. "Sümme enâb." Ardından Süleyman ne yaptı? Olayı anladı, imtihanı anladı. Hemen ne yaptı? Allah'a inabet etti. Allahu Teala'ya dön. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve enibû ilâ rabbikum." Bize sesleniyor. "Ve enibû ilâ rabbikum." Rabbinize ne yapın? dönün. Dönün. Rabbinize dönün. "Ve eslimû leh." ona teslim, teslim olun. "Min qabl en ye'tiyakum el azab." Azap sizlere gelmeden önce. Allah'ın azabı sizlere gelmeden önce ne yapın? Allah Teala'ya dönün. Başka bir ayeti Kerim'de diyor ki Allah Teala وَاُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّق۪ينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet, muttaki olan, takva sahibi olan kimselere ne, ne yaptırılmıştır? Yakınlaştırılmıştır. Cennet, muttakilere yaklaştırılmıştır. O, onlara uzak değildir. Ki, diyor ki allah ve Teala, وَهَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيذٍ Bu cennet, kimlere vaad olunan cennettir? Evvab. Ne demek evvab? Bu da çokça dönen demek. Çokça tövbe eden. Hafiz Allah Teala'nın emirlerini yasaklarını koruyan Allah'ın hakkını koruyan demek. Men haşiyar Rahman kim bunlar? Diyor ki men haşiyar Rahman Rahman'dan korkanlar. İl -gayb. gayb halinde, görmeden onun emirlerine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, peygamberinin hadislerini okuyup itaat ederek. Ve caa bi kalbin munib ve Allah Teala'ya nasıl gelen? <gülüyor> munib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 Sığınanınız olsun. Günün açşedin hemen ona kaç, ona yönel. Ve taku <gülüyor> Allahu Teala'dan sakının. Ve <gülüyor> akim namazı ikamet edin. Ve takunu minel müşrikin sakına müşriklerden olmayın. Demek ki şirk neyin zıttı? inabetin zıttı. Ayetin başında ne geliyor? Yani bir insan Allah'a dönerse muahit oluyor. Allah'a dönmayıp.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 inabeyecek. Hemen Allah'a çünkü Allah'a döndü, tövbe ederek, tövbenin tarifine yaptığı günahdan el çekmek. Tövbenin üzerine çıktı bir basamak daha, ibadetlerin arttırdı. Ne oldu bu adam? Munip oldu. Demek ki, tövbe ile inabet arasında birine var bağ var. İkisi de Allah'a ne yapmak? Dönmek. Dönmek. Birisi bir basamak, diğeri üst. daha bir üst basamak.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 Bunlar inabetin içerdiği manalar. Onun için allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın peygamberlerden bahsederken inabet makamını zikrediyor. Yani peygamberlerin ve salih kimselerinin mertebesi inabet. Sürekli allah Teala'ya yöneliş. Tabi inabetin de inabetin İbn-i Kayyum Rahimahullah diyor ki inabetin de dereceleri var. Yani herkesin inabeti Allah'a dönüşü bir mi? Değil. Diyor ki İbn Rahim rahimehullah kimileri var ki diyor günahlardan ve Allahu Teala'ya isyan olan şeylerden Allah'a yönelir. Bunun yetinir. Yani evet sigara içmez. İçki içmez. Sakalını tıraş etmez. Bunlardan Allah'a yönelmiş. Kimileri de var ki diyor bunları yapar. Bunların üstünde ibadetler konusunda Yarışır. Adam sabah namazında camiye girer. Camide namazdan sonra yarım saat, 45 dakika daha bekler. Bir cereket namaz kılıp öyle çıkar. Öğlen ezanından bir saat önce camiye gelir. Gece kalkar namaz kılar. Şimdi bundan az öncekinin makamı bir mi? Değil. Bu da muniip, bu da muniip ama aralarına var. Bir fark var. Kimileri de, de vardır ki diyor, bütün ihtiyaçlarını, yönelişini, ümidini Allah Teala'ya bağlamıştır. Yani sabeler gibi düşünün, birisinin diyor, sopası düştüğü zaman, asası bastonu yere düştüğü zaman kardeşinden istemez bile. Yani bu en makam, üst makam. caiz bir insanın düşen kalemini bana verir misin demesi başkasından. Ama adamların Allah Teala'ya olan tevekkül, tazimi, yönelişi, onları Allah'tan başkasının önünde neye itmiyor, temenni, reca, talep bunlara. İtmiyorum. allah Teala bizleri münib kullarından eylesin. Önümüzdeki haftaki inşallah dersimiz önümüzdeki dersimiz Allah nasip ederse istihane olacak. İstiane ne demek istiane? Fatiha'da okuduğumuz İyyâkena abudu ve İyyâkena esta'in. Yalnız senden yardım isterim. Olacak. Bu da ibadetin yani duanın ta kendisi yardım istemek, talep etmek, dua etmek. İnşallah bunun kısımlarına değineceğiz. Subhaneke ve hamdülillah eşhedü en